Bismillah, elhamdülillahi vahdeh ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'deh 11. dersin 2. kısmı el mef'ulü fi. mef'ulü fi. mef'ullerin 2. kısmı mef'ulü fih'i gördük biz şimdi mef'ulü fiye geldi sana. saltu yevme thulâthâ'i salı günü ulaştım huna yevme mef'ulün fi. Burada bu cümlede yevme kelimesi mef'ulun fi'dir. El mef'ulu fihi ismun mensubun yuzkeru li beyani zamanil fiali ev mekanihi. Mef'ul-i ise fiilin eylemin zamanını veya mekanının yerinin beyanı için zikredilen mansup birisidir. Fiilin eylemin işin yapıldığı zamanı veya mekanı, yeri beyan etmek için zikredilen bahsedilen mensup isimdir. Mef'ullerin hepsi zaten mensuptu biliyorsunuz. Beş tane mef'ul vardı. Hepsi mensubattandı. Ve yüsemme eydan zarfen ve aynı zamanda o mef'ulün fih ismiyle anıldığı gibi zarf diye de isimlendirilir. Zaman zarfı veya mekan zarfı diye biz Belki ikinci kitaptan beri bunu zikrediyoruz zaten de. Şimdi ona mefhulün fih de denildiğini öğrenmiş olduk. Nahvu. Harac tu leylem. Şimdi okuyacağım üç cümle. Zaman zarfının. Mefhulün fihin zaman kısmının örnekleri. Ondan sonra okuyacağımız üç tane de mekan zarfının örnekleri. Harac tu Gece çıktım. Cümlesinde. Altı çizili olan leylem. Fiilin zamanını bildirdiği için zaman zarfıdır. Mef'ulün fiildir, mensuptür. Se'u safir gaden <gülüyor> Allahu. İnşallah Allah Allah dilerse yarın yolculuk yapacağım, sefer edeceğim cümlesinde altı çizil olan gaden safira fiilinin zamanını ifade eder. Dolayısıyla zaman zarfıdır. Diğer ismiyle mef'ulün fiildir. Nimtu bade nevmike Senin nevminden Uyumandan sonra uyudum Cümlesinde de Bade Name fiilinin Nimtu fiilinin fiil Zamanını ifade eder Dolayısıyla zaman zarfıdır Mefulun fihtir mensubdur Tamam İkinci kısım Meşeytu Milen Bir mil yürüdüm bir milyarlaşık bir buçuk kilometre. Bu cümlede altı çizil olan milen kelimesi fiilin eylemin mekanını ifade eder. Dolayısıyla mef'ulün fih ve mekan zarfıdır. Celestu endel mudiri müdürün yanında oturdum cümlesinde altı çizil olan in de üzere mekan zarfıdır. Mef'ulün fihtir, Mensuptur. Nimtu tahte şeceratin bir ağacın altında uyudum cümlesinde de tahte fiilin mekanını, yerini ifade etmezse dediğinde zikredilmiştir. Mekan zarftır, mef'ulün fiyhtir. Ba'du <gülüyor> zrufi mebniyetün. Zarfların bazısı mebnidir. Zarfların iki çeşit olduğunu biliyorduk biz. Bir kısmı zaman için, bir kısmı mekan için kullanılırdı, onları ifade ederdi. O zarflardan, gerek zaman, gerek mekan zarflarının bazısı mebnidir. Yani sonu herhangi bir amil sebebiyle değişmez. Şu gelen aşağıdaki yedi madde o mebni zarfların örnekleridir. Birincisi meta tegûlü meta haraçte. Ne zaman çıktın dersin. Huna meta zarfu zamanin Mebniyün ara sukuni fi mahall nasb Bu cümlede burada meta kelimesi zaman zarfıdır. Nasb mahallinde sukun üzere mebnidir. Niye nasb mahallinde? Çünkü mef'ul. meqbul. Niye sukun üzere mebni? Meta'da T'den sonra gelen metafiya var ya, ona, o meta'da da sukun dur aslında sukun olarak kabul edilir. Ondan dolayı sukun üzerine mebni dedik. Bunun başına hangi amil geçerse geçsin, sonunu değiştirmez. Hep metadır. Merfu halde, mensup halde, mecrur halde metadır. İkincisi eyne. Taqulu eyne tethabu? Nereye gidiyorsun dersin. Tedros mu sizde? Evet, ted ben de ted. Bende Bu önemli değil fiilin hangisi olduğu. Sizinkine göre okuyalım. Eyne tedrusu nerede okuyorsun cümlesinde huna eyne zarfı mekânî. Burada eyne mekan zarfıdır. Fiilin yerini ifade eder çünkü. mebniyun alel fathi fi mahalli nasbin. Nasb mahallinde fetha üzere mebnidir. Fetha üzere çünkü deki nun'un son harfin harekesi fetha. Metada sukundu. Eyne de Fetha. Bundan dolayı fetha üzere mebni. Niye mı mahallinde? Çünkü mekan zarf. Fiilin mekanını ifade eden mef'ulun Üçüncüsü emsi. Teğulü lem eğb emsi. Dün ee, kaybolmadım. Gelmemezlik yapmadım. Dersin. Huna emsi zarfı zamanin mebniyün alel kesri fi mahalli nasbin. Bu cümlede burada emsi zaman zarfıdır. Çünkü yapılan fiilin zamanını ifade eder. Nasp mahallindedir. Çünkü fiilin zamanını ifade edildiğinden dolayı mef'ulün fihtir. Mekan zarfıdır. Kesra üzere mebnidir. O da belli zaten. Son harf olan senin harikası kesra. Ondan dolayı kesra üzere mebnidir. Değişmez. Dördüncüsü kattu kesinlikle kesinlikle asla bizim dilimizde var. Asla ve kat a deriz. Tequlu lem ezuk hadihi'l fakihete qattu. Bu meyveyi kesinlikle asla tatmadım dersin. Huna qattu zarfı zamanin. Burada qattu kelimesi zaman zarfıdır. Çünkü zaga yezoğa ezoğu fiilinin zamanını ifade eder. Mebnûyün alâd dammi fi mahallin aspin, nas mahallinde dam üzere mebniidir. Çünkü mevulün fi veya diğer ismine zaman zarfı dam üzere çünkü ta'nın harekesi son harf olan ta'nın harekesi dam Öyleyse dam üzere mebni bunun e, hiçbir şekilde sonu değişmez. Başına hangi amim geçerse geçsin, gatta gatti olmaz yani, gattu olur daima. Beşincisi huna. Te golu huna. Oraya otur dersin. Huna, huna zarfı mekanin. Burada huna kelimesi mekan zarfıdır. Çünkü celese fiilinin mekanını ifade eder. mebniun ale's sukuni fi mahalli nasbin. Nasb mahallinde sukun üzere mebnidir. Mef'ulün teh olduğu için nasb mahalindedir. Huna da Nundan sonra metarifi elif geldiği için o da sukundur. Sukun üzere mebniyidir. El-âne altıncısı. Tegûlü el-âne citte. Ş Şimdi geldin dersin. Huna el-âne zarf-ü Burada el-âne kelimesi zaman zarfıdır. Çünkü ca fiilinin e, zamanını ifade eder. Mebniyün alel-fethi fi mahal-i nasbin. Nasb mahalinde fetha üzere mebnidir. Çünkü son harfi olan nur herkesi fethadır. 7. ve sonuncusu haythu. Taqulu iclis haythu şite. Dilediğin yere otur dersin. Haythu burada yer, mekan, makam manasına. Kuna haythu zarfı mekanin. Burada haythu kelimesi mekan zarfıdır. Mevnuyun anet dammi fi mahallin aspin, nasp mahallinde dam mı üzere mevniydir. Yani çünkü son harf olan T'nin hareketi dammedir, Ondan dolayı dam üzere mevniy. Hunake esmaun tenubu <türk> anil zarfi. Orada zarftan naib olan, vekil olan isimler vardır. Zarftan vekil isimler zarfın yerine geçmiş isimler yani. Minha şu gelen dört madde onlardandır. El-Evvelu birincisi El-Mudafı ile zarfi zarfa muzaf olan kelime. Mimma delle ala külliyetiz zamani ev-il mekani ev cüz'iyyeti hima Bu zarfa olan, zarfa muzaf olan kelime zaman veya mekanın hepsine veya cüz isine bir kısmına delalet eden şeylerden zarfa muzaf olanlar. Mesela saferna küllen nehari. Gün boyunca sefer ettik, yolculuk yaptık. Burada en nehar gün demek. Aslen bu kelime zarf, saferah fiilinin zamanını ifade eder. Ancak başına bir vekil aldı, naib aldı, külle. Günün tamamı, zaten tarifte de gelmişti, ya zaman veya mekanın küllisine tamamına veya cüz'isine, bir kısmına e, delalet eder demişti. Külli kelimesinin tamamına delalet eder. Neharın tamamı yani gün boyu günün tamam önce sefer ettik yolculuk yaptık. İntezar ke rub esaat. Seni çeyrek saat bekledim. İntezara yintezuru intizar. Nazaradan iftial bu. Rub saatin çeyrek saat. Bu cümlede rub bu kelimesi saatten zaman zarfı falan saatten naipdir vekildir. Meşeytu nisve kilomit Yarım kilometre yürüdüm cümlesinde de nisfe kilometrin olan mekan zarfından vekildir naiiptir. İlk baştaki külle zaman veya mekan zarflarının külli örnektir. Ruba ve nisfa ise cüz isine örnektir. İki tane örnek. Hünel kelimyatı külle ve ruba ve nisfa nâbet ani Burada kül, rub ve nisf kelimeleri zarflardan naib oldu, vekil oldu. Bundan dolayı külle diye fethaladık. Çünkü zarfın vekilidir. Rub'a diye fethaladık. Çünkü saatin vekilidir. Nisfa diye fethaladık. Çünkü kilometrenin vekilidir. Vekil derken onu onun yerine geçecek. Yani cümlede incelenirken bu zarfın naibi vekili diye isimlendirilir. Evet. Birinci kısım buydu. Zarf'a muzaaf falan. İkinci kısım sıfatuhu. Yani bu zaman veya mekan zarfının sıfatı. Nehvu celestu tavilen. Uzunca oturdum. Ey vakten tavilen, yani uzunca bir vakit, uzunca bir süre oturdum. Huna tavilen sıfatun li zarfi nabet anhu. Bu cümlede, yani celestu tavilen cümlesinde, tavilen kelimesi zarfa sıfattır ve ondan vekildir. Yani bu kelimenin aslı neydi? Celestu vakten tavilen, uzunca bir vakit. Uzunca bir zaman. Tabiil o zaman vaktinin ne olur? sıfat olur. Mevsuf zikredilmedi. Direkt sıfat zikredildi. O da mevsufun yani asıl zaman zarfının ifade edilmemesinden dolayı ondan vekil oldu. Sıfat vekile dönüştü yani. Es-salis üçüncüsü i̇sm işareti. İşaret ismi. Nah-u C-i'tu hâzel usbu'a e Bu hafta Geldim cümlesinde Huna hâza nâbi anez zarfi Zarf'tan vekil oldu. Burada haza zarftan vekil oldu. Cittu fiil fail Hâza Zaman zayıfı olan usbuğunun Vekili. Dolayısıyla Fî mahalli nasbin diyeceğiz. Mahallen mensup diyeceğiz. Dördüncüsü Dördüncü kısım El-adedu Adet, sayı Nehvu mekestu fi ba'dade erbaate eyyami. Bağdat'ta dört gün kaldım. İkamet ettim, kaldım cümlesinde erbaate eyyamdan vekildir, naib olmuştur. Dolayısıyla vekil olan adet kısmındandır. Sirna miyete kilometrin 100 kilometre yürüdük cümlesinde de miyete sayısı kilometrenin yerine naib olmuştur vekil olmuştur. Bundan dolayı her ikisi de erbaate de miyete de fethalanmıştır. Çünkü zarfın naibidir, vekilidir. Evet, huna erbaate ve miyete adedani naba ani zarfi. Bu iki cümlede erbate kelimesi ve miyete kelimesi zarftan vekil olan iki sayıdır, adettir zarfın yerine kullanılacak. Dolayısıyla zarfın hareketlenmesi gibi hareketlenecek. Onun konumuna geçecek. Naip bu şekilde. Temarino alıştırmalar. Gördüğümüz yerle ilgili alıştırmalar. İstahric ma dersi min zurufi zemani ve mekani Derste zaman ve mekan zarflarından olan şeyleri çıkart. Onları zikredeceğiz. Şu, şu, şu diye. İki, istahriç, ma min zurufil mebniyeti. Ders de mebni zarflardan olan şeyler çıkar. Zarfların mebnilerini. Aslında bu iki e, alıştırmayı tek seferde yapabiliriz. Zaman ve mekan zarfları. Bunlardan da şunlar, mebni olanlar diye birlikte zikredebiliriz. İstahriç minhu kelimatin istahriç minhu kelimatin Nabet anil zarfı. Evet Dersten zarftan naib olan kelimeleri, vekil olan kelimeler çıkar. Zarftan vekil olan kelimeler. Dört madde olarak geçti. Bunlardan herhangi birisine girecek şekilde olanları çıkartacağız. Dört ayin zoruf ve zamani ve mekanifi mati. Gelen şeylerde zaman ve mekan zarflarını tayin et, belirle. Birinci cümle intazır lahzaten bir lahza bir an bekle lahza an demek en kısa zaman süresi demek lahza Türkçe'de an diye ifade edilir bir an bekle celese zuvaru inden mudiri nisve saatin zuvar yani ziyaretçiler müdürün yanında yarım saat oturdu cümlesinde hem in de var hem nisfe var. In de mekan zarfı, nisfe ise zaman zarfının naibi. Saatten naip, vekil. Allah. Kem saaten baqiyul jarihu fi'l mustashfa. Jarih yaralı hastanede kaç saat kaldı? İlk ikisini yaptığım için artık bunları size bıraktım. Bunlar sairin şahı. If haysu la yirak ihadun, la yirak ihadun yoksa dur. mi? haysu sana emrettiğim yerde dur, sizinkinde. Sana emrettiğim yerde dur. Benimkinde ise herhangi birinin seni göremeyeceği bir yerde dur. Evet. Beşinci cümle. Etu safiru ilar riyadi hale Bu ayda, bu ay Riyada sefer edecek misin? Yoldu, yolculuk yapacak mısın? E kabl el ezani zehpte mescidi Meside en badehu. Meside ezandan önce mi gittin yoksa sonra mı? Sabertu taviilen. Uzunca sabrettim. Yukarıdaki bir geldi. Nim te kuller Gece boyunca uyudun. Esaateyn-i nimte em thelâfe sa'atin. İki saat mi uyudun yoksa üç saat mi? Eynâ mekeste hadil müddete. Bu müddet nerede kaldın? Bu müddet bu sürede nerede kaldın? İkamet ettin cümlelerindeki zaman ve mekan zarflarını ve varsa onların naipleri onları zikredeceğiz, tayin edeceğiz, belirleyeceğiz. Beşinci soru Ayn zurufez zamani vel mekani fil ayatil kerimetil atiyeti. Gelen ayeti kerimelerdeki zaman ve mekan zarflarını tayin et, belirle. Üçüncü kitabın en güzel taraflarından birisi ayet ve hadiseyle alıştırma yapması. Elhamdülillah bu güzel bir hal. Evet az öncekiler normal günübirlik cümlelerdi. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin buyruklarındaki bu husustaki ayıracağımız örneklere bakalım. Ve ca'u ebahum ışâ'en yebkûn Ağlayarak akşamleyin, akşam vakti babalarına geldiler. Yusuf suresi 16. ayet. Evet bu cümleyi bir e, konuşalım. Işâ'en zaman, zaman. zaman zarfı. Dolayısıyla mefulün fi evet. ve mensup. mensup. Peki, yep kun nedir? Bravo. Hal cümlesi. Yep kuna bekayib ki yep kuna ağlıyorlar. Cümle hal cümlesi olarak gelebilir. Genelde nekireden sonra cümle olarak e, hal olur. Ca'u'daki failin hali. Kim onlar? Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri. Yep kun burada hal cümlesidir. İsim cümlesi vav ile gelir. Hal vav ile gelir. Fiil cümlesi e, vavsız gelir. İkinci ayet Ve beneyna fevrakum seb'an şidada Sizin fevkınıza, üzerinize yedi kat bina ettik. Şiddetli yedi kat bina ettik. Şedid, şiddetli. Yani güçlü, sağlam. Yedi kat bina ettik. Cümlesinde, ayet-i Fevkakumdaki fevka mekan zarfıdır. Evet, diğer ayetleri okuyup geçeceğim inşallah. Gale Rabbi inni deautu kavmi leylev ve nehara. Nuh 5. Az önceki ayette Nebe, Ennebe 12 idi. Nuh aleyhisselam dedi ki, Ey Rabbim, muhakkak ki ben kavmimi gece ve gündüz davet et. Ve ma tedri nefsun ma za teksi bu gaden. Lokman 34. Hiçbir nefis yarın kazanacağı şeyi bilemez. Ve ma tedri bilemez. Niye tedri geldi? Çünkü nefis müennes bir kelimedir. Ondan dolayı. Yedri değil de tedri geldi. Ma teksi bu ne kazanacağını gaden yarın bilemez. Geyleli yev mennaskum kemanesi situm liqa ayev mukum haza. El-Cathiye 34. Denir ki: Siz bugününüzle karşılaşmayı unuttuğunuz gibi bugün biz de sizi unuttuk. Geyle denildi ki: Eliyev mi? Bugün mennaskum sizi unuttuk. Kemane gibi Nasiitum unuttuğunuz gibi nega ayyevmikum ha da. Bugününüze kavuşmayı, ne etmeyi unuttuğunuz gibi bugün de biz sizi unuttuk. Cümleler bitti. 6. soru. Hati selase cümlenin tahvi külle vahidetin minha adeden nabe aniz zarfe. 3 cümle getir. Ama bu cümlenin özellikleri tahvide intibaren gelen cümledir. Nasıl bir cümle olsun? Onlardan her birinde zarftan naip olan adet ihtiva eden üç cümle getir. Eydin soru. Hati selase cümelin tahvi kullu vahidetin minha ismu işaretin nabi ani zarfi. Üç cümle getir ki o üç cümle o üç cümleden her biri zarftan naip olan, vekil olan ismi işaret ihtiva etsin. Az önceki adetti bu da ismi işareti dört taneden iki tanesi için örnek cümle istedi edhil kulle zarfin mimma iti fi cümletin müfidetin gelen şeylerden her bir zarfı faydalı bir cümleye girdir yani bir cümle oluştur kable ba'de inde, emame halfe tahta, fevka huna, semme semmete manalarını biliyoruz herhalde bilemediğimiz var mı Hünah şemanes orada. Hünah orada, hünake orada gibi. Semme, ve semmete orada demek.